Orta Doğu'nun kökü geçmişe dayanan kaotik durumu bir gerçektir. Binlerce yıllık uygarlık kökenleriyle son 200 yıllık Avrupa uygarlığının kurduğu ikilem arasında çözüm değil kör düğüm üretmektir. Avrupa uygarlığı tüm jeokültürlerde yaşanabilir sistemler geliştirirken Orta Doğu kültüründe başarılı olamamaktadır. Sorun bölgesel olmaktan uzaktır. Çok eleştirilse de Hunktington'un uygarlık çatışması söylemi bazı yönleriyle gerçekçidir. Uygarlık çatışması vardır. Fakat bu İslam ve Batı uygarlık çatışması değildir. Olay daha derin ve kapsamlıdır. İslam ortadan kaldırılsa bile çatışmanın temeli var olmaya devam edecektir. Özellikle Irak'ta Pandora'nın kutusundan çıkan tüm kötülükler derinde bir şeylerin yattığını göstermektedir. Dikkatli bir analizci Irak batağında, ya tarihsel çözüm ya hiç gibi bir sonuçtan tutalım, her nevi çağdaş, tarihsel, toplumsal figürlerin çözüm adına sahneye çıktığını kavramakta güçlük çekmeyecektir. Çatışan taraflar, karikatürize edildiği gibi saddam ve buş değildir. İç içe geçmiş çok sayıdaki sistemdir. Neolitik çağlardan beri oluşa gelen sistemler, etnik, dini, cinsiyetçi renkleriyle, ABD önderliğindeki Kaos imparatorluğunda kendilerine yer veya çıkış yapmaya çabalamaktadır. Askeri savaşlarda denge sağlamak anlaşılırdır. Uygarlık savaşlarında ise dengelerin tespiti bile güçtür. Çatışmanın içeriği karmaşıktır. Askeri silahların kullanım payı sınırlıdır. Asıl belirleyici etkenler zihniyet siyasi ve sosyal dokularında yaşar. Sonuç yüzyılları da alabilir. Çözümler, restorasyondan tutalım radikal değişimlere kadar farklı olabilir. İki sistemin karşı karşıya gelmesindeki zaman faktörü de dikkate alınmalıdır. Orta Doğu, son İslamik uygarlıkla dirense de bu sembolik olmaktan öteye gitmez. İslamiyet, azami üretimini 8. 12. yüzyıllarında vermiştir. Gerisi kabuktur. Geçmiş isim değerinden öteye etkisi olamaz.'' Reforme edilemeyecek kadar zaman dışıdır. Son 30 yıldaki dirilişi yapaydır. Batı uygarlığı ortamındaki bu dirilişin kendisi Batı sayesindedir. Bir özgünlüğü yoktur. İslamiyet adına karşı çıkış, başlangıçta yenilgiyi kabul ediştir. Avrupa uygarlığının daha öz yaratımları da yapay olmaktan öteye gidememektedir. Siyaset, sosyalite ve ekonomik katkılar çözümleyicilikten çok tıkayıcıdır. İsrail tarzı giriş yapılacak mekan yoktur. Afrika tarzı da olmaz. Afrika kültürü kendi arasında boğuşabilir ama Avrupa'yı sadece özümsemeye çalışabilir. Çatışmasının anlamlı bir yanı veya başarısı çok sınırlı olur. Çin, Hint, Japonya gibi Pasifik alanları sistemi yetkince aktararak sonuç alabilirler. Kültürleri direnmeyi değil uyumu daha anlamlı ve başarılı yapıyor. Latin Amerika'nın kültürel yapısı 500 yıldır sistemle yaşadığından sürdürülebilir bir yaşamı zor da olsa biraz da yaratıcı kılarak başarabilir. Orta Doğu kültürü hiçbirine benzemiyor. Rejimlerinden tutun, bireyselliklerine kadar, zihniyetlerinden ekonomik yapılarına kadar sürdürülemezlik, kaos gündemdedir. Orta Doğu zihniyeti günümüzde tam bir keşmekeşliği yaşamaktadır. Batı tarzı zihniyet devriminden çok uzaktır. Rönesans, reformasyon ve aydınlanmayı kendi özgür koşullarında yaşamaya ihtiyaç bile duymuyor. Fakat bunların pratik ürünlerinin en son modalarını kullanmaktan çekinmiyor. Sözde kendine ait sandığı zihniyetin tarihsel kökeni ve gelişiminden pek anladığı bir şey yoktur. Tarih yorumu her grup için kuru bir övünmeden öte anlam taşımaz. Zihniyet cemaatleri için tarih kendilerini övme... Karşıtlarını düşman sanmadır. Ötekisi üçüncü taraf yoktur. Ne kadar objektif, ne kadar sübjektif yorumda olduğunu aklına bile getirmez. Zihniyet kalıpları arasında sentez olmadığı gibi tez-antitez ikileminde düşünme alışkanlığı da gelişmemiştir. Paradigması ak ve karaya yakındır. Rönesans ve hatta Neolitik çağların canlı, coşkulu doğası yerine karamsar, umut vermeyen, Bitik bir doğa görüşü vardır. Topluma bakışında ütopya yoksulluğu kadar geleneğin muhteşem mitolojik, dini, bilgece unsurlarını da yitirmiştir. Ne önüne ne arkasına umut ve heyecan dolu yaklaşmamaktadır. Bunlar olmayınca da yaratıcılık olmaz. Zihniyetin bilimsel, felsefi ve sanatsal ürünleri kurumuştur. Fazla bir iddiası da kalmamıştır. Delirmekten daha beter bir ruhsal atmosfer hiç eksik değildir. Geçmişten gurur, gelecekten umut, çoktan yitip gitmiştir. Yaşama anlam vermekten uzaktır, hiçbir yaşam etkindiğinde iddialı değildir. Anlamak isteği sönüktür, tüm gücüyle yüklendiği husus, günü kurtarmaktır. En kapsamlı toplumsal olanında bile basit bir ahbap çavuşluktan öteye yetenek gelişmemiştir. Tüm örgütçülüğü, particiliği derin bir ben merkezciliğe dayanır. Bunun için çok sinsi ve değer katliamcısıdır. Sembolik bir ailecilik son sığınağıdır. Anlamı çoktan bitmiş bir ailecilik, belki de en gerici yaşam alanlarının başında gelmektedir. Derin bir insan sevgisi, humanizması yoktur. İnsan tanımı yoktur ki sevsin. En büyük ulusçusunda bile menfaatle sıkı dokunmuş bir çıkarcılık vardır. Özcesi, Orta Doğu'nun tarihsel zihniyet dünyalarından geriye... Büyük bir unutkanlık, cahilce sahipleniş, yaratımdan tümüyle yoksun, hayal bile diyemeyeceğimiz illüzyonlar kalmıştır. Avrupa ve uzak doğu zihniyetini kazanmayı ise gururuna yediremez. Buna gücü de yetmez. Daha da geliştirebileceğimiz bu zihniyet tanımlamaları, hangi olgu, olay ve sürece yansıtılırsa yansıtılsın, aydınlatıcı ve çözümleyici bir sonuç ortaya çıkmaz. Tıkanma zihniyettedir. Din, milliyetçilik, sosyalizm gibi zihniyet kalıpları da bu zihniyetle birleşince gerçek niteliğini yitirerek en çözümsüz araçlara dönüşürler. Zihniyetteki bu durum hiçbir sorunda çözümleyici olamıyor. Doğası gereği diğer zihniyetlerle sentez kabiliyeti de olmayınca tüm çözüm paketleri daha açılmadan anlamını yitiriyor. Ne almasını ne vermesini anlamlıca yapıyor. Bir dönemlerin Avrupa'sındaki deliliğe metiye bile ...konu olabilecek bir zihniyet bulamıyor. Leyla ile Mecnun zihniyetinde bile hiç olmazsa kör bir aşk vardı. Şimdilerde kör bile olsa bir aşktan da eser kalmamıştır. Sonuç nihilizmdir, intiharcılıktır. İnsan varoluşunun anlam yitimindeki en son durak. Ötesi her tür çılgınlıktır. Oluyor da, Afganistan'dan Fas'a kadar olan coğrafyadaki çılgınlıklar... ...dünyanın başka neresinde... ...ve ne kadar süreyle görülebilir. Ortadaki durumu... ...dar anlamda ekonomi, siyaset, askerlik... ...gibi kavramlarla izah etmek... ...yetersiz kalacaktır. Hastalık zihniyettedir. Ancak güçlü bir anlam savaşını vermek gerekir. Orta Doğu tarihinde... ...örneğine çok rastlanan... ...çağdaş bir mevlanacılık, manicilik... ...ışıkçılık ihtiyacı vardır. Burada bile sahte... ...tarikatçılık o kadar zihniyet... ...hastasıdır ki aşılmadan... Tarihin hiçbir saygın değeri güç veremez durumdadır. Çağın diğer zihniyetleri ise kendileri önemli bir bunalımdan geçerken ne kadar katkı sunabilirler? Tam da bu nedenle zihniyet savaşının anlam ve önemini bilerek çaba harcamak temel güncel görevlerdendir. Açık ki başarılı bir zihniyet aydınlanması, tarihin özlü genel kavrayışı kadar çağdaş bilim ve felsefenin ufkunu yakalamayı da ön koşul sayar. Batı bilim ve felsefesini özümsemeden, tarihle buluşturup sentez oluşturma imkanı yoktur. Bu iş öyle İslamcılıkla, Budacılıkla yürüyecek bir iş değildir. Savunmamda, taslak niteliğinde de olsa, Batı zihniyetiyle körce olmayan bir çatışma vardır. Çok özlü ve dürüst ulaşmaya çalışıyorum. Benim için Batı zihniyetiyle tatmin olmak mümkün görünmemektedir. Çok büyük moral zaaflar var ama olağanüstü bilimsel bilgi derinliği var. En kıskandığım taraf bunu başarma yetenekleridir. Bu yüzden saygı duyuyorum. Bununla birlikte çok büyük bir hastalığın veya noksanlığın bu alandan kaynaklandığına eminim. Moral, etik olarak çağdaş bir rahip olmaktan öteye bir değerleri olmadığı kanısındayım. Bu zaaflarını giderebileceklerini sanmıyorum. Doğayı ve toplumu adeta yercesine bu kadar amansız yaklaşmak ürküntü veriyor. Bilmek kadar bir etik değeri de yaratmalıydılar. Sistemi etiksiz bırakmak nasıl vicdanlarına, aydın zihinlerine sığdı? Kim ne onları etkisiz kıldı? Belki de çoktan iktidar onları satın almıştır. Bilim sınıfı işçilerden daha kötü patronajdır, bağımlıdır. Umutsuzluğumun nedeni budur. Halbuki Rönesans'ta ne yaman direnişçiydiler. Bruno'yu ne kadar güncelleştirebiliriz? Yine Sokrat'ı seslendirebilir miyiz? Hiç kimse bu büyük zihniyetlerin yitik olduğunu iddia edemez. Etmemesi ve yaşatılması gerekir. Mevlana, Hallacı Mansur, Mani, verdiği gibilerinde canlandırılması gerekir. Peygamberce olanın ruhunu, özünü de çağdaşlaştırmak gerekir. Onların bir anlamda ölmediklerini bilerek ve gerçek temsillerini yaparak yaşamak gerekir. Bu halkalar gerekli. Güncel zihniyette bizi yaklaştırabilir. Çağımızın soy değerlerini ayırt edebilirim. Fakat kötü yenilenleri canlandırmak pek yaratıcı etki bırakmayacaktır. Bir halkı, Kürt halkını, onun şahsında tüm Orta Doğu halklarını savunmak gerektiğinde en büyük gücün yeni veya dönüştürücü güç olduğunun farkındayım. Şu veya bu politik güce sığınmanın çözümsüzlüğü olduğu gibi sürdüreceğini çok iyi anlıyorum. Bu anlamda her yardımın zaafı besleyebileceğinin, güç vermeyeceğinin de farkındayım. Hiçbir kurtarıcı meleğe sığınmadıkça belki zihni geliştirebilirsin. Yalnızlıklar eğer baş edebilirsen çağın bile ihtiyacı olan zihniyete götürebilir. Tüm dünya sistemi Orta Doğu sisteminde üstüme yüklendi. Bilerek veya kendiliğinden olması hiç önemli değil. Ama eğer NATO sistemin en büyük askeri gücü ise... ABD, İngiltere ve İsrail ile en hilekar Yunanlı, bizzat benim büyük ve korkunç kılınması için çok nedeni olan büyük yalnızlığa sokulmama bilerek katılmışlarsa, yapmam gereken zihin ve moral savaşın en büyüğüdür. Onları bile kendilerine getirebilecek bir savaş. Orta Doğu'da başlatılmış gerçek savaşın sonunu başarıyla getirebilir. Orta Doğu'da devlet iktidarı zihniyetin de önünü kapatan, Toplumun açılımına sivil inisiyatif tanımayan karakteriyle tam bir engel konumundadır. Tarihsel tanımı bugünü de aydınlatmaktadır. Despotik karakterini milliyetçilik, cumhuriyetçilik, sosyalistlik gibi çağdaş cilalarla örtmeye çalışsa da pek değişmemiştir. Son 200 yıldaki duruşu özgücünden ötürü değildir. Batının kendi içindeki çekişmesi bunda temel rol oynar. 20. yüzyılda ise Sovyet ve faşizm denemelerinde oynadığı denge hesapları ile varlığını sürdürmüştür. Aslında dünyadaki temel iktidar blokları ile en kırılgan dengeleri yaşamaktadır. Asi veya serseri devlet tabiri bu konumundan ileri gelmektedir. Sovyet çözülüşünden sonra kırılganlık yerini okyanusta yüzen buz bloklarına benzeyen sallantılı iktidar hükümet bloklarına bırakmıştır. ...bu konumları ile tehlikelidirler. Savaşlarda yenen ve yenilen taraflar... ...yeni bir dengede çözüm bulabilirler. Orta Doğu iktidarı çözüme kapalı durmayı... ...temel iktidar sanatı saymaktadır. Belki de en despotik çıkar adına bunu yapıyor. Ama adına yüce ulusal çıkar... ...devlet ve vatanın birliği ve bütünlüğü... ...toplumun esenliği diyerek... ...etkili bir kamuflaj gerçekleştirmektedir. Halkı en çaresiz, ülke harabe halinde... Ulus ve toplum esenlikten uzak olmuş, hiç umurlarında değildir. Siyasetin en etkili yöntemi demagojidir. Demokrasi adına popülizm en ince yöntemleri geliştirilmiştir. Devletin gerçek uğraşlarını en büyük yalanlarla örtme, politika sanatının ustalığı sanılmaktadır. Halkı futbol topu gibi bir odaktan diğerine savurma, etkili yönetim olarak bellenmektedir. Siyaset toplumun hayati sorunlarını çözme sanatı olduğu halde, Güncel Orta Doğu gerçeğinde en ustaca tıkama gerçeğine dönüştürülmüştür. Tutucu siyaset değerinde bile değildir. Faşizm kendi koşullarında çözüm olarak gelir. Orta Doğu'da faşizm olmaktan öte daha arkayık biçimler söz konusudur. Talihsizlik şuradadır ki tam yıkılacakken, yıkılması gerekiyorken denge hesapları boş yere ömrünü 200 yıldır uzattı. Buna bir de modern askeri teknolojik donanımı ekleyince gerçek bir leviathan olup çıktı. Devletin temelinde teokrasi vardır. Hiçbir döneminde bundan vazgeçmiş değildir. Teokratik devleti şekli olmaktan öte özde görmek gerekir. Orta Doğu'da rahip tapınağının etrafında yükselen bu kurumun mayasındaki ideolojik özü görmek önemlidir. Zihniyetteki inandırıcılık bağı olmadan çıplak zorla, binlerce kişiyi tapınağın hizmetinde uzun süreli çalıştırmak zordur. Devletin ilahi, kutsi niteliği bu ihtiyaçtan ileri gelir. İster mitolojik, ister dinsel inanca dayansın, hakim zihniyete dayanmadan, meşruiyet sağlanmadan, devlet binası sağlam kılınamaz, uzun ömürlü olunamaz. Tek tanrılı dinin oluşmasında büyük rol oynayan İbrani kabilelerindeki otorite olma, her iki tarafında, büyük bir heybetle duran Mısır ve Sümer devletinden farklı bir devlet kurma ihtiyacı Ahdi Atik'in temel kaygısıdır. Bir nevi İbrani krallığının ideolojik temelidir. Özellikle Samuel 1 ve Samuel 2 bölümleri adeta Yahuda devletinin kuruluş manifestosu gibidir. Pers-Met İmparatorluğu'nun temelinde Zerdüşlük belirleyici dini etkendir. Hristiyanlık Roma sonrası Tüm Avrupa devletlerinin ortak genidir. İslam devleti daha doğuşunda dinin kendisidir. Tüm ortaçağ İslam devletleri kendilerini olmazsa olmaz kabilinden din devleti sayarlar. Zerdüşlük yerine geçen Şia İslamı halen devletin resmi ideolojisidir. Tüm Arap ülkelerinde devletin dini resmi ideoloji olarak İslam'dır. Kendini layık ilan eden Türkiye Cumhuriyeti en geniş diyanet, Resmi Sünni İslam ideolojisi kadrosuna sahiptir. İslam resmi devlet dinidir. Pakistan ve Afganistan resmi İslam devletleridir. İsrail din devletidir. Layık devlet idası köklü bir devrimden geçmedikçe ütopik bir idadır. Ancak örtük veya açık dinli devletten bahsedilebilir. Devlet ne zaman şeffaf, genel güvenlikle zorunlu kamu yararlı bir kuruma dönüştüğünde... Ancak dinsel örgülerinden sıyrılıp gerçek layık bir niteliğe kavuşabilir. Toplumun çağdaş hiçbir rejimde görülmeyen devletleştirilmesi söz konusudur. Toplum aleyhinde devlet ne kadar büyütülürse o denli kendini güçlü saymaktadır. Güvencesini, gücünü totaliter devlette görmektedir. Geleneksel, kutsal ana, baba, devlet sıfatları eksik edilmemektedir. Devletten yemlenme klasik bir tabir haline getirilmiştir. Devlet önce milletten çalıyor, sonra dilenciye sadaka dağıtır gibi belli nimet olarak kendini sunuyor. En değme hırsızdan daha tehlikeli oluyor. Devlete dayanarak yapılmayacak kötülük yoktur. Gerçek leviatan günümüz devletidir derken nedenlerimiz çoktur. İşin acı tarafı bu devlet halka en temel iş aşk kapısı gibi gelmektedir. Her şeyi kurutan devletten her şeyi var eden hizmetler beklenmektedir. Orta Doğu Devleti çözümlenmeden hiçbir ekonomik toplumsal sorunun üstesinden gelinemez. Ne Batı'nın yöneldiği demokratik duyarlılığı yüksek devlet, ne de örtük olmayan açık faşist devlet gibi olabilen bu güncel devlet tüm sorunların kaynağıdır. Yeniden yapılanması şarttır. Sorun çokça konulduğu gibi üniter, yerel federe gibi ayrımlara dayalı çözümler değildir. Çözüme duyarlı devlet gerekiyor. En azından bireyin özgürleştirilmesi, toplumun demokratikleştirilmesi önünde engel konumundan çıkarılması gerekiyor. Sadece küçülmesi değil, işlevsel kılınması gerekiyor. Rasyonel, genel güvenlik ve gerçek kamu yararlılığı dışında fazladan tüm kurum ve kurallarını terk etmesi gerekiyor. Devlet reformu bu temellerde geliştirilmeden el atılacak her sorun ağır, hantal devlet nedeniyle çözümsüzlüğe itilmekten kurtulamaz. Her dönemden daha yakıcı bir devlet iktidarı sorunu ile karşı karşıyayız. Yakın geçmişin sosyal demokrat, ulusal kurtuluş ve real sosyalist devlet hastalığına düşmeden, ne yıkarak yenisini ne de uzlaşarak kendisini ele geçirme gibi aldanmalara düşmeden, devlete yönelik ilkeli bir demokratik uzlaşım veya çözüm olanağını yaratmak en temel görev olmaktadır. Tüm politik eylemin hedefine bu görev alınmak durumundadır. Orta Doğu'da toplumsal dokular, krizin en yoğun yaşandığı alanlardır. Aile, aşiret, kent, köylülük, işsizlik, dinsel cemaat, aydınlar, sağlık, kitle eğitimi başta olmak üzere sosyal kurumlar en nihilist ve krizli dönemlerini yaşamaktadır. Üste hakim ideoloji ve iktidar ile kuşatılan, alttan hiç yetmeyen bir ekonomi tarafından sıkıştırılan toplumsal gövde, şişman, obez hastayı andırmaktadır. Tabi bu obezlik ABD ve Avrupa Birliği'ndeki gerçek obezlik değildir. Afrika'daki karnı şiş çocuk obezliğine benziyor. Sosyal doku olarak bu kurumlarda insanlar büyük oranda işlevselliğini yitirmişlerdir. Kurumların anlamlı bir rolü kalmamıştır. Yalnız başına kahvehaneler bile gerçeğin ne olduğunu anlatabilir. Birey için bir sosyalleşme aracı olması gereken kurumsal gerçeklik... ...adeta insan avlayan tuzağa dönüşmüştür. Olmayan sağlığı ve sosyaliteyi... ...daha da yozlaşmaya, krizlere götürür. Arabesk, bu gerçeğin bir hasta sanat yansımasıdır. Dıştan gelen sosyal doku nitelikli değildir. Saldırılara karşı hiçbir savunma mekanizması da gelişmemiştir. Bunun için gerekli zihniyet ve moral donanımı yoktur. Sosyal yapılanma, siyasal yapılanma tarafından belirlendiği için... Sosyal devrim refleksleri de büyük oranda körelmiştir. Devlet ve demagojik siyasetten kaynaklanmayan, kendiliğinden olan bir sosyal hareketlilik çok nadir olur. Sosyalite, siyasallığın, devletin borazanlığından öte bir işleve zor gelir, öyle alıştırılmıştır. İlke şöyle işler, ekonomi sıkıştırır, devlet konuşturur. Toplumun kendi çıkarları temelinde, sivil toplum olarak arayış ve çözüm çabası sınırlıdır. Siyasal acımasızlığın, çözümsüzlüğün belirlediği sosyal trajediyi... ...en çok kadın gerçeğinde gözlemlemek mümkündür. Beş bin yıllık bir devlet ve hiyerarşik geleneğin tutsağı olarak... ...günümüzde kadın olmaktan zor olan başka bir yaşam düşünülemez. Zorluk sadece gelenekten kaynaklanmıyor. Avrupa uygarlığının ürettiği kadınsı değerlerde... ...en az dogmatik gelenekler kadar tahrip edicidir. Pornoya vardırılmış bir kültürle... Kapkara çarşafa büründürülmüş kadına yönelik kültür arasında dehşete düşen kadın gerçekten en büyük şaşkın durumundadır. Orta Doğu kadını devletten daha eski yapay bir figürdür. Kadın olmanın tüm erdemleri tersine çevrilmiştir. Gurur duyabilecek, paylaşılabilecek nesi varsa ahlaki yasanın tahkümü altındadır. Dinsel geleneğin kendisi olmaktan çıkardığı erkeğin en değerli mülkü haline getirdiği kadın için... Tek etkinlik erkeğinin isteklerine mutlak uyumdur. Bir devlet için imparator neyse genelde erkek ve özel olarak koca kadın için odur. Kadınla ortak karar, uzlaşma erkekliğin lügatında ayıp kaçar. Kocasına en çok ve hiç ilke tanımayan bağlılık en güce erdem olarak ahlakta ifadesini bulur. Kendisinin bir bedeni ve ruhu olduğunu özgürce savunabilecek konumdan uzaktır siyasi, ekonomik ve sosyal dokularca o denli zayıf kılınmış ve dışlanmıştır ki kendine kölece bağlanabilecek bir erkeği bile dört gözle arar yalnız ölümden beter kılınmıştır hem cinsleri de kendisi gibi olduğu için kendilerini anlayabilecek gerçekten insanca yaşam için umut verecek birileri yok gibidir bu kültürel kuşatılmışlık gerçeği kadını sürekli teslimiyete zorlar ne kadar dirensede. İntiharı düşünmedikçe kırılması kesindir Ondan sonra kadınsılığın bütün düşkünce modları takınılır Her tarafına bu modlardan bir işaret çakılır Kadınlık gerçekten en zor zanaattır Bekarlık süreci aç kurtlar sofrasında bir meze gibi geçerken Analık süreci çok sayıda doğumun bitmez acıları ile geçer Her çocuk büyütme gerçek bir işkenceye dönüşür Ayrıca çocuğu için hiç umut vaat etmeyen bir dünya hep hayallerini kırar. Acılar üzerine acılar eklenir. Orta Doğu'da kadının toplumsal statüsü en zalim uygulamaların başında gelir. Halkların köleliğinin benzeri öncelikle kadında gerçekleştirilir. Kadın gerçekliğinin büyük oranda toplumsal gerçekliği belirlediği doğru bir önermedir. Orta Doğu toplumundaki aşırı erkeksilik ile kadınsılık, Diyalektik bir ikilemdir Bu ilişki tarzından Erkeğe dönen karşı özellikler Kof egemenlik erkekliktir İktidarın erkeğe uyguladığı Egemenliği erkek kadına Kadın da çocuklara yansıtır Dolayısıyla tepeden tabana doğru Egemenliğin geçirgenliği tamamlanır Kadının kölelik düzeyi Bu mekanizmada En olumsuz koşulu sürekli üretmekte Yani toplumun kölelik düzeyini Geliştirmektedir Böylelikle doğan kadınsı toplumu en üstteki iktidar kayışı kolayca yönetebilmektedir. Kadın iradesi dışında en büyük zulmü yaşadığı halde topluma da daha fazlasını yaşatmanın aracı kılınmaktadır. Orta Doğu'yu dıştan teslimiyete zorlayan ilişkiler kadar içten kadına dayatılan ilişkilerle zorlandığı açıktır. Kadının özgürlük eylemine dayanmayan hiçbir hareketin, Özlü ve kalıcı özgür topluma götürme şansı bu nedenle sınırlıdır. Önce iktidar, sosyalizm, ulusal kurtuluş vesaire gibi yaklaşımların özleneni verememesi de bu gerçeklikle bağlantılıdır. Kadının özgürlük çalışması, cinsiyet eşitliğini çok aşan genel demokratik insan hakları, çevre toplumsal eşitliğin özünü teşkil eder. Kadının özgürlüğünde atılması gereken ilk adım, kadını öz eylem gücü haline getirmektir. Üzerindeki mülkiyetçi yaklaşımdan uzak durmaktır. Ağır mülkiyet duyguları ile yüklü moda aşk yaklaşımları, barında birçok tehlikeyi taşır. Hiyerarşik ve devlet gelenekli toplumda aşk, yanıltmacaların en büyüğüdür. Uygulanan suçu örtbas etme etkenidir. Kadına saygı ve özgürlüğüne destek, Öncelikle yaşanan gerçekliğin itirafından ve özgürlük lehine aşılmasında samimi ve dürüst davranabilmekten geçer. Kendi egemen erkekliğini, adına ne derse desin, kadında yaşayan bir erkek, sağlıklı bir özgürlük değeri olamaz. Kadının fiziksel, ruhsal ve zihinsel güçlenmesini sağlamak, belki de devrimci çabaların en değerlisidir. Bir dönemlerin ana tanrıça kültüne merkezlik etmiş Orta Doğu kültüründe, Kadını tekrar gelişmiş toplumsal değerlerle birlikte bağımsız karar verme, tercih yapma gücüne kavuşturmak, buna katkıda bulunmak gerçek bir özgürlük kahramanlığını gerektirir. Ekonomik olgunun genel zihniyet, iktidar ve sosyal statü içerisinde yeri toplumsal bütünlüğü tamamlayıcı niteliktedir. Liberal ekonominin gelenekler ve güncellik içinde yeri yoktur. En büyük tekel devlet olup ekonomiyi siyasi iktidarla birlikte yürütmenin imkanını verir. Batı uygarlığında kısmen iktidarı ekonomi belirlerken Orta Doğu ekonomisinde asıl belirleyici iktidardır. Ekonominin kendine has varsayılan yasaları bölge jeokültüründe pek geçerli sayılmaz. Bir yandan Neolitik dönemden kalma küçük ev aile ekonomisi diğer yandan devlet ekonomisi. Ortası, devlet bağımlısı esnaf ve tüccardır. Orta sınıfın ekonomik gücüne dayalı olarak devleti ve politikalarını etkileme şansı sınırlıdır. Ekonomi, yönetimin vazgeçilmez kaynağı olduğundan devlet onsuz yürütülemez. Ancak Orta Doğu devleti tümüyle Batı modelinde yeniden yapılandırılırsa ekonomideki etkisi azalır. Ekonomideki bu gerçeklik tarih boyunca tüccar devlet kavramını da açıklar. Birçok savaşın ticaret yollarına dayalı gelişmesi, ticaret yollarının kesilmesiyle yıkılması ekonomik karakteriyle ilgilidir. Batı devleti asıl gelişmesini sermaye birikimi ve sanayileşmeye dayalı olarak sağlarken, Doğu devleti ticaret ve el koyma rant üzerine sağlar. Birikim ve sanayiye dayanma yerine topladığı değerleri devleti yürütmek için kullanır. Hatta toplumun olan her şeyi, batanı, tüm alt ve üst kaynaklarını İnsanı kendi öz mülkü gibi görüp satmaya çalışması en eski politika kurnazlığıdır. Hırsızın dağıtım tarzına çok benziyor. Bu tanımlamalar ışığında Orta Doğu'da ekonomik gelişme ancak toplumda var olan statükonun çözülmesiyle sağlanabilir. Küresel ekonomiyle bütünleşebilmesi mevcut devlet yapılanması altında zor gerçekleşir. Tam bir kriz kaos halini yaşayan düzenin ekonomik yapısının artık mevcut haliyle, Toplumun hızlanan çözülmesini durdurması çok zordur. Zaten en katı despot yöntemlere ihtiyaç duyulması da bu çözülmeyi durdurmaktan kaynaklanır. Batı sistemi uzun süre despotizmi yine bu nedenle destekledi. Özellikle petrol zenginliğinden büyük pay almak ve sistemi zorlayacak hareketleri engellemek için. Fakat günümüzde bu yöntem kardan çok zarar getiriyor. Kitleleri aşırı yoksullaştırması talep gücünü düşürürken kendi varlığını da gereksiz hale getirmiş olmaktadır. Irak rejimi etrafında olup bitenler bu mekanizmayı iyi açıklamaktadır. Talep gücü düşen kitleleri kontrol etmek zorlaşırken despotik devlet yapılanması küresel sistemi engelleme konumuna düşüyor. İki taraftan da sıkışma gündemleşen Büyük Orta Doğu projesinin maddi temelidir. Özcesi günümüz Orta Doğu'sunda statüko sürdürülemez duruma dayanmış bulunmaktadır. Faşist Almanya ve Sovyet Rusya'nın yarattığı denge politikasından yararlanarak ömrünü bir yüzyıl uzatabildi. Her iki sisteminde yıkılması yeni denge politikasını çok sınırlamıştır. ABD-Avrupa Birliği, ABD-Çin gibi ikilemler yeni bir denge oyununa fırsat vermeyecek niteliklere sahiptir. Son dönemde Türkiye'nin önderlik etmeye çalıştığı dayanışma aynı nedenlerle gelişme potansiyeli taşımamaktadır gerçekten sisteme kabul edilebilir ölçülerde eklemlenmeyen iktidar blokları günümüz dünyasının dinamik olduğu kadar en tehlikeli bölgesini ortaya çıkarmaktadır. Bireyin özgürleşmesine ve toplumun demokratikleşmesine imkan tanıyan iktidar blokları hakim küresel sistem için kabul edilemez sınırlara dayanmıştır. ABD'nin başını çektiği blok ve kaos imparatorluğunun başı olarak ABD tıpkı 1. ve 2. Dünya savaşlarına girmişçesine Afganistan ve Irak işgalleri ile bir nevi Üçüncü Dünya Savaşı'nı yaşamaktadır. NATO bölgeye yönlendirilirken Rusya, Çin ve Hindistan gibi önemli güçler nötralize edilmektedir. Büyük Orta Doğu projesi ile kaostan çıkış ve çözüm sağlanmaya çalışılmaktadır. Buna karşılık halkların da seçenek oluşturabileceği daha demokratik, özgür ve eşit çözümlerin gündemleşmesi söz konusudur. Bir kaos döneminden geçildiği açıktır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında da benzer süreçler yaşanmıştır. Birincisinde Sovyetler Birliği, ikincisinde Faşist Almanya kaostan çıkışta dengesiz iktidar bloklarının oluşmasına yol açtı. İki büyük imparatorluğun Osmanlı ve İran kalıntısından ortaya çıkan tüm devletler ne Sovyet sistemini ne Batı klasik sistemini hazmedecek durumdaydılar. Sistemler arası güç dengesinden yararlanarak 1990'lara kadar gelebildiler. Sovyetlerin çözülüşüyle bozulan denge, iktidar parçalarını daha da serserileştirdi. Yeni hakim küresel sistemle bu biçimde yaşanamazdı. ABD'nin bir koalisyonla bölgeye girişi bu nedenledir. Sistemin parçalı kriz durumu bölgede tam bir kaos niteliğindedir. Üçüncü Dünya Savaşı benzetmesi, kendine özgü koşullar altında pek yabana atılamaz. Aslında birinci ve ikinci Dünya Savaşları sonrasında bitmemiş hesapların, konsolidasyonu söz konusudur. Yeni despotik rejimlerin gündeme sokulması, küreselleşmenin mantığına uygun düşmemektedir. Sistem devlet bloklarına değil, talepkar, halk yığınlarına açılmak zorundadır. Bu da zenginliklerden pay ve demokrasi gerektirmektedir. Emperyalizmin evresinde yeni bir evre söz konusu olabilir mi? Demokratik emperyalizm sloganı ne kadar gerçekçidir? Başka seçenekler mümkün mü? ılımlı İslam, Türkiye modeli kavramlarından ne anlaşılmalıdır? Batılı demokratik modeller ne kadar uyarlanabilir? Buna karşı cılız olsa Porto Alegre ile ses vermeye başlayan sosyal demokratik küreselleşme bölge için ne anlama gelebilir? Demokratik Orta Doğu Federasyonlaşması gerçekçi bir ütopya olarak tasarlanabilir mi? Demokratik Irak Federasyonu bu eğilimin prototipi olabilir mi? Bunun için tarihin bu dönemlerinde sosyal bilime ve ahlaka çok iş düşer. İktidar bilme tekelinden çıkmış, kendi öz bilimini kurmaya cesaret etmiş bir sosyal bilim, kaos çıkışında verimli çözümler için hayatidir. Daha demokratik, cinsiyet özgürlüklü ve ekolojik bir toplum yapılanması için öncelikle yeni sosyal bilim yapılanmalarına ihtiyaç vardır. Yapmaya çalıştığımız bu soylu ve heyecanlı işin bir taslağıdır.